Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zalikal kitabu la raybe fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadakallahu alazim. Bu alemde iman nimetine, İslam devletine irşen, kıyamet gününe inanan habibi huda şefii rivuz ceza mahbub bu kibriya Serdar-ı Muhammed Aleyhi ve Vesselam'a gönül veren ve onun rızasını özleyen ve gözleyen kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına agip, cemaline aşık olan müminler. Düstur-u Allah'ın kitabı bizlere şöyle hitap ediyor. Hü dellil müttakinellezîne bil gayb ve yu qîmûne ve bimmâ radiknahüm Müminlerin sıfatını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 Cevelan kürsüyü seyran ettin. Hak ile konuştun. Cennet ve cehenneme şey Yatan Yatağın soğamadan geldim Bu nasıl olur? Kalk ayağa. Efendimiz kalkıyor. Bir ayağını kaldır yerden. Efendimiz kaldırıyor. Öteki kalkıp kaldırıp mi diyor cenab Peygamber. E nasıl gidersin diyor. Bak yerden bir karış kalkamıyorsun sen. Akıllı adamsın diyor. Peygamber diyor ki ben gitmedim. Allah götürdü beni. Nice su üstünde yürüyenler suda boğdular. Su üstünde yürüyenler su öldüler. Su üstünde yürüyenler suda oldular? Allah dilediğini yapar. Anladığım için Müminlerin bir sıfatı Allah Resulü Muhammed Mustafa'ya aklını kurban edecek ve ona öyle teslim olacak. Yümini ona bilgayıp. İşte hakkı tanıyan, hakkı bilen, hakkın kudretini tasdik eden onun Habibi'ye gönül verdi mi muhbir sadık olan peygamberimiz bize bunlara haber vermiştir. Kıyamet günde olacak hadisatı. Bundan sonraki alemi haber vermiş. En ufak teferruatına kadar. وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا اَتِي Zira Kur'an-ı Kerim'de yaş ve kuru. Küçük ve büyük. Ne varsa, ne olacaksa Allah Kur'an'ı cebetmiştir. Anlamak için evvela Allah'tan ittika lazımdır. Bir adam muttaki olmazsa, Allah'tan korkmazsa, Allah'a tanımazsa Kur'an ona bir şey söylemez. Mutlaka hidayet, ittika iledir. İttika yani Allah'tan korkmadır, eledir. Bir saat vera, bir saat Allah korkucuyla yaşama, 70 sene ibadetin Allah'a daha sevgilidir. Onun için müminlerin bir sıfatı muttakî. Haktan korkan ve dara sahip olan demektir ki Allah da Kur'an'da der: Bismillahirrahmanirrahim. Yâ zekerin ve ve Ey insanlar biz sizi bir kadınla bir erkeğin izdivacından halk ettik. Kabile kabile, millet millet ayırdık. Sizlere isimler verdik fakat içimizde benim indimde en kerim olan, en yüceniz, en makbulünüz, en memrulunuz benden korkandır diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Dünya yüzüne sorsalar bir arifi i Billaha yahut bir mümine, haktan, Allah'tan korkan en fazla kim korkar haktan? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İmamül etkiyâdır yani Allah'tan korkanların imamıdır peygamber, önderidir, başlıdır yani. Hatta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Leyletül Miraç'ta yani Miraç İçesi Cebrail'in hak korkusuyla rüzgar estiği vakit deberin çuluğunu titrediği gibi tilediğini gördüm diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah'ın kelamını işitenler, haktan korkanlar Allah'ın kelamını işitti mi? Allah ismini işitti mi? Muhammed ismini işitti mi? Tüyleri tiken tiken olur. Ciltleri ürperir. Hak korkusuyla, hak sevgisiyle, hak aşkıyla Muhammed muhabbetiyle. O vakit gilsin ki o adam Hakk'a makbuldur. Allah'a ben makbul miyim değil miyim bilmiyorum derse Allah ismi anıldığı vakitte, Kur'an zikrolunduğu vakitte, Muhammed Mustafa söylendiği vakitte ismini şıkkı vakitte vücudunda bir titreme, cildinin ürkerdiğini tüylerinin tiken tiken olduğunu duyarsa bir ki akipse imandan nasibi ve kurbu ilahiye yol açmış demektir. Bir, yümini bir gayet. Pekala bu imanın, şimdilik, dikkat buyurun, bu imanın muhafızası Allah gene söylüyor. Mücerret iman, ibadetsiz iman, rüzgarlı havada yanan kandile benzer, muma benzer efendiler. İbadetsiz iman, rüzgarlı havada esen muma benzer. Nasıl ki rüzgarlı bir havada mumu yaktık, bir fenerin içine koymazsak rüzgarını söndürürse bir adam mücerret, ibadet ve taat etmeden Allah'a ben imanım var derse, Son nefeste küfür rüzgarları, masket fırtınaları o mumu iman mumunu söndürebilir. Anlaşıncaya kadar Allah imanın arkasından binure bilgayı ve yukarı salah, dinin direği olan namazlık ediyor Cenab-ı Allah. Çünkü her şeyin bir alemi var, bir alameti var, bir alameti farikası var, bir nişanı var. İmanın da alameti namaz, salat. Bu salat ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mahbub-i kibriya sebebi halkat olan Muhammed Mustafa bu namaz hakkında gözümün nuru demiş. Ve salah ayni. Gene bir hadis-i şeriflerinde dikkat O kafaları değiştirelim. İlk hesabı abdin, kulun Allah'a ilk hesabı namazlandır. benim namazım yok ama kalbim temiz falan. Bunların hiçbir kıymeti yoktur. Senin kalbim temiz olsun namazında kıl sen. Mücerret kal temizliğiyle bırakma işi. Kendi kendini kandırmış olursun sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, miracı işte malum olan, maruf olan gecede olmuş, Allah ümmeti Muhammed'e beş vakit demazı miracı olarak hediye etmiştir. Uruz vardır, yükselme vardır maneviyatla, namazda. Bir defa Allah ile Allah mekanda münezzah olduğu halde, namaz kılanla Allah arasında hiçbir perde yoktur. İyâke nâbüdü ve iyâke nesta'inü iyâke muhatat müfret iyâke nâbüdü, ya Rabbi biz sana ibadet ederiz. Biz diyoruz hem de bak dikkat Öyle talim buyurmuş Allah. Neden? Ben dersem eğer iyâke âbüdü desek olur ama benim ferdem namazımı Allah ya kabul eder ya kabul etmez. Ya ismim divanda kayıtlıdır ya değildir. Nabüdü dersek Cümle Allah'a ibad cinniler, melekler, insanlar, peygamberler, veliler onlarla beraber söylediğin için Allah sözünü senin ret etmiyor. Kabul ediyor yani. İyâ kenâ ya Rabbi biz sana ibad ederiz. Kim bunlar? Başta Resulullah olmak üzere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer 224.000 peygamber. Kur'an'da zikolundan 28 peygamber isimleri. Melekler, sülaha.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 Mekandan münezzeh olarak tecelli eder Cenab-ı Hakk'ın iç salatta. Tahyatta da öyle, Esselamu aleyke eyyühennebi diyorsun. Ey nebiyy zişan, ey nebiyy muhterem. Sana selam olsun diyorsun, salat olsun diyorsun. Esselamu aleyke eyyühennebi. Çabuk dedi çıktı şey. Hemen kıl da çıktı şey dışarıya. Peki dedi, içeri girdi. Mescide kimse yok. O da kapının dışına oturdu. İyi dinle. Bekliyor. İş biraz uzadı. E patronun canı sıkıldı, içeriye bağırdı. Salih yahut Mehmet, efendim. Ne oldu? Namaz bitmedi mi? Bitti. Niye çıkıyorsun dışarıya? Bırakmıyorlar dedi. Beni dışarıya bırakmıyorlar. patron başına soktu, dışarıya baktı, camide kimse yok. Kim bırakmıyor deyince, seni içeriye bırakmayan dedi. Sen içeriye gelemiyorsun ya. Seni bir bırakmayan var, Ben de buradan içeriye bırakmıyorlar dedi. Anlaşın, sen zahirde geldim zannedersin. Seni kabul etmişlerdir. Allah seni huzuruna mesle almıştır, kabul etmişlerdir. Etmese gelemezsin. Nice insan var. Aman takavgulayım namaza başlayayım, işim böyle bitsin, şu işe başlayayım. Olmuyor bir türlü, olmaz. Efendim mesuliyet de icab eder diye bana sorarsan, o da ayrı bir bahasıdır. Bir adamın namazı kazaya kalsa, ağlaması lazım. ne biliyor musun? Ne kusur ettin de Allah beni huzurlu almadı diye. Namaz kazaya kaldı diye. Bir kusur ki seni hak huzurlu almadı, namazın kazaya kaldı senin. Erbağın mükaşefe yani bize gayıp, bize gayıp olup onlara gayıp olmayanlar böyle söylüyorlar. Bize gayıp. Bir de gayıp olmayanlar var. Onlar böyle söylüyorlar. Ha şimdilik imanın, imanın hıfzı, imanın hıfzı ibadette. Bunun da başında namaz geliyor evvela. Müminlerin imanın işareti. Efendim çalışma da ibadet değil mi? Çalışma da ibadettir. İffetiye, ırzıyla, namusuyla. Terazisini doğru tutarsa, kantarını tamam verirse, ölçeğini tam tartarsa, ölçerse, yahut memursa, adalete iş görürse, vatanına, milletine, insaniyete, hayvaniyete yardım ederse, hizmet ederse ibadettir ama namazın yerine bir şey tutmaz. Onda namazda vuslat var çünkü. Tekarruf vardır namazda. Hatta bak açın tefsirleriniz varsa yer bakın. Süreyi İkrabi sivrinin sonuna Allah diyor ki araştırma kocam sece lazım gelecek. Secde ediniz bana yaklaşınız diyor Hz. Allah. Allah bize bizden yakındır. Biz Allah'a uzakız. Secdede hak yaklaşır kula Geçiyoruz. Arif Oman Kafi geldi. Böyle efendim işte ben gencim daha biraz havayı dolaşıyım. Aman evlatlarım, aman kardeşlerim, aman abilerim, aman hemşerilerim, aman yaştaşlarım, adaşlarım. Hiç güvenmeyiniz. Bizi takip eden bir kuvvet var arkamızda. Onun kılıcının kimin ensesine ne vakit ineceğini, gence mi, ihtiyara mı bilmiyoruz. Ve hiç kimse de bilmiyor. Hastanın başında ecelli doktor dolaşıyor. Doktor ölüyor. Hastayı tedavi eder ki. Anlaşım bu geleceği bir gün ansın gelecektir. Dikkat ederseniz meyve kemale ermeden düşer. Yani hamken düşer. Gençlere ölüm daha çok isabet eder. Biz ihtiyaları bekleriz. Aklımızca, için aklı Kur'an'da etmek lazım dedim baştan Bak git sakatat satan dük dükkanlara gidiniz. Yani işkembe, ciğer, hayvan başı satan dükkanlara. Hep genç hayvanların başını orada göreceksin. Tek yaşlılar kalmaz. Anlaşım vakı saat belli değildir. Arif olan kimse... Hemen gayret kemerini belini dolar, Allah'a kulluk eder. Camiye kendini hapsetmesi manasına değil. Beş vakıtta Allah'a, Allah, Allah huzuruna çıkar. İçtimada bulunur Allah'a karşı. İki namaz arasındaki yapmış olduğu muameleyi tartar. Teraziler onu. Ne yaptım acaba? İki namaz arasında. Kaç defa istiyor Allah seni davet ediyor. Gayret et oraya. Hakkın sevgisine layık olmaya çalış. Ondan sonra çalışacaksın. En büyük faziletsin aslında gelecek ayet kerime. bil gaybe? Çünkü Allah'a ibadeden kimse kimsenin hakkına tecavüz etmez. Ne yitim hakkı yer, ne hayvan hakkı yer. Ne insan hakkına el uzatır. O kazancını, kisbini helalından kazanır. Ve Allah'ın arzu ettiği yerlere, rızası olan yerlere sarfeyler. Göz yaşı siler. Çıplak giydirir. İstiyor musun cehenneme perde olsun... Cehenneme kalkan istiyor musun? Çıplak bir adamı giydir bugün, bir bugün. Görüyorsun ki evlerimizin camını açıp bir saat oturamıyoruz, hemen mezle oluyoruz. Nice fukarayı Müslümin var, nice fukara insan var. Sadaka herkese verilir. İslam dini merhame şefkat dinidir. Din niye din size, donluya donsa sadaka verilir. Zekat Müslümanın hakkıdır. Müslüman kardeşine göreceksin. Bir saat penceren aç. Hemen mezle olacaksın. Öyle fukara var ki penceresinin camı yok. Ayakkabısının altında tabanı yok. Akşama götürecek ekmeği yok. İstiyor musun cehenneme bir sütre, bir setre, bir kalkan, bir perde? Bugün bir Allah'ın kullarından bir çıplağa giyilir. Sana yarın yövme kıyamete cehenneme setre olur. Bu alemde de belaya kalkan olur. İstiyor musun bugün cennete dahil olmak bir acı doyur. Malende dul, kimsesiz, yoksul kisimleri yok mu? Fuhşiyata hiç gözümüzü kırpmadan para sarf ediyoruz. Gaziklerde okuyoruz bazen, düğün yapıyor adam. Milyonlar sarf ediyor. Bu adama üç tane itin götürsen şunları giydir diye giydirmez. Yazık nüfus İslam kaydına. Bir misal verelim, fazla sizi oyalamayalım burada. Böyle bir kış günü dikkat yapıyor. Böyle bir kış günü bir mecusi, mecusi ateşe tapan, Allah'a şık koşan demek. Ateşi Allah biliyor. Elinde bir takım yemler Köreye artık kar kaplamış, hayvanlar aç. O mecusi gitmiş, elindeki yemi hayvanlara yapıyor, dağıtıyormuş. Oradan Allah'ın velilerinden bir veli geçmiş. Buna Seyyid-ül Taife, Cüneyd-ül Bağdadi derler, söylediğim veliyi. Ona irşat zırnında şöyle konuşmuş. Yaptığın hayır-ı hasenat, Allah yanında reddolunur. Sen mümin değilsin, Allah'a şık koşuyorsun, müşrik demiş. O mecusiye, o veliyallah. Allah. şu cevap vermiş. Belki ben Allah'a şirk koşuyorum. Allah'ın düşmanıyım ama yaptığım şu hayır hasenatı Allah görüyor mu demiş. Bizim veliye. Seyyid-i Taif'e kendi sanat anlatıyor Cüneyd-i Bağdadi Kadı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Veli demiş ki elbet görüyor demiş. Eh o görüyor ya bizim için kafi o demiş. Bir müddet sonra Kabe-i gittim. Bir de baktım diyor. O mecusi Kabe'yi taval ediyor diyor. Yanına gittim. Dedi ki diyor Cüneyd Allah gördü. Bana iman tacını verdi diyor. Yani kuşlara, mahlukata bile insan şefkatli ve merhametli olmalıdır. Çünkü yine sultan-ı rusul yani peygamberler sultan-ı peygamberimiz irhamu fil art yerhamakum fis sema buyurmuş. Siz kürre artta bulunanlara merhametli olunuz. Allah size merhametli olsun. Merhamet edilmeyene merhamet olmaz. Menlem yarham, la yurham. Bütün mahlukat ilahi. bir mümin denildiği vakitte Allah bir Muhammed hak Uyuduğum kitap Kur'an-ı ve minnedi bunun her sözünden, her ef'âre harekatından halk menfaat görür, iyilik görür. O vakit o kişi mü'mindir, davasında haklıdır. Dilinde yalan, gözünde ihanet, insanlara fenalık, mahlukata merhametsizlik ve sadistlik yaparsa bir adam, bu adamda hayır yoktur. İsmi ister şu isim olsun, ister bu isim olsun, isimlere kıymet verilmez. Hayvana yaptığından dolayı o mecusi hayvanlara ilgitleniyor, Allah ona iman tacını verdi. Çinliksizleri hayra teşvik ediyorum. Evvela hizmet fakir fukara, kimseler varsa, efendim işte bazen de bozuyor filan havayı yazın filan, cehalet etmiş. Sen Allah'a şükür Allah öyle bir yerde müptela kılmamış, yardım etken, odun al götür. Fuşatı alacaksa, sarf, parayı sarf edeceksen biliyorsun yakinen, odun götür, ekmek götür kendisine ver. E herhangi bir şey yani bir ilte bulun, para verme eline. Senin irfanına kalmış bir iş. Şimdi bakacağız etrafımıza. Bak, İstersen bir ayağından önce çıkar, bir yürü caddeye kadar. Birçok mümin var, ayaklarının altında tabanları yoktur. İçine kar girmekte. Hele masumlar, yetimler. Bir yetimi okşarsan bil ki Hz. Muhammed'i okşadı. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak büyümüş. Yetimi okşayan Resulullah'a razı kılmış demektir. Hatta bir hadis-i şeriflerden ki... ...kendi yetimini, yani hızım akrabasından... ...kendi yetimini Yahud, gayrın yetimini tekefere eden kimse... Cennette beraberdir. Şu Süpervan gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinden kine at. Bir kalpte ya muhabbet bulunur ya kin bulunur. Hem kin hem muhabbet olmaz. Hem kin hem din olmaz. Hem iman hem kin olmaz. Kalbini tatayir et. Allah'a tevekkül et. Ve Cenab-ı Hakk'a teslim ol. Allah'ın kitabını kendine önder tut. Hak'ta aladan kork. Onu sev. Onun nimetlerine şükreyle ki Allah nimetini sana çoğalsın. Doğru yoldan yürü. Güneş grubu yaklaştı. Genci ihtiyarı. O gelici gelecek gittiğin yerden seni yak kucaklayacaklar memnuniyetle. Yahuz sana karşı çirkin bir yüz olacaklardır. Yakın zamanda olacaktır bu. Hacılık, hocalık, şu bu falan para etmez. Ancak yav melayen fıbu malum beraberün ilametullahı bilmem söyleyeyim ne kasana Ancak kalbi selime malik olanlar, <gülüyor> kalbi rahime malik olanlar, Hazreti Muhammed'in aşkıyla kalplerini dolduranlar Allah sevgisiyle kalple titreyenler onlar müstesnadır. Onlar Arş'ın gölgesinde sevdikleriyle beraber haş olacaktır. Söylemiştim bunu evvelce burada da. Kişi sevdiğiyle haş olur beraber. Zalimleri sevenler zalimlere beraber olacak. Hiç kimse üzülmesin. Herkes sevdiğiyle haş olur. Yakın zamanda sultanlığını göreceksin. Müminlik ne demektir? Muhammedilik ne demektir? Müslümanlık ne demektir? Bunun nimetine ereceksin. Yakın bir zamanda. O kafirlere verilen selahete bakmayınız. Metresler, teresler, yazlıklar, kışlıklar, uslu arabalar falan onlar bir rüyada başka bir şey değildir. Yakın bir zaman ellerinden alınır. Ağızları kan içinde, yüzleri simsiyah, elleri zincire vurulmuş, gözleri göğermiş, kabire amelleriye baş bıça konur. Amelleriye baş bıça kalırlar yakın bir zamanda. Müminler imanların nurunu bulurlar. Namaz onlar için miraç olur. Ve aşıklarına usta ederler. Kişi sevdiğiyle beraberdir.